4 Aralık Pazar günü 11-13.30 arasında gerçekleşecek etkili kampanyacılık için iletişim eğitimine katılanlar Change.org'dan uzmanlarla iletişim taktiklerini ve doğru iletişim araçlarını kullanmanın inceliklerini konuşacaklar. Sosyal medya, iletişim stratejileri, içerik üretme, basın ve medya ilişkileri konularında onların deneyimlerini dinleyecekler. 4 Aralıktan sonra ise 10 Aralık Cumartesi günü 11 ile 13.30 arasında gerçekleşecek etkili kampanyacılık için hukuk okuryazarlığı eğitimine katılanlar ise yine Change.org'dan uzmanlarla iklim ve çevre alanında temel hukuk kavramları ve ilkeleriyle hukuki bilgiye erişme yöntemleri üzerine çalışacaklar. İklim krizine karşı ve çevre suçlarını önlemek için verilen mücadelede hukukun önem ve rolü hakkında uzmanların deneyimlerini dinleyecekler. Tüm canlıların iklim hakları için bir şeyler değiştirmek, sesini duyurmak, mesajlarını, taleplerini doğru zamanda doğru kişilere hatta milyonlara ulaştırmak isteyen herkes eğitimlere katılabilir. Eğitimlere katılım ücretsiz ve çevrim içi. İsteyenler her iki eğitime de katılabilirler. Başvuru formuna Change.org Türkiye iklim hesabından yani at Change.org alt çizgi iklim at tre Alt çizgi iklim Instagram hesabı profilindeki linktree'den başvuru formlarına ulaşabilirler bu her iki eğitim için. Yaşam alanlarımız yeni bir yapılaşma sınavı ile karşı karşıya diyerek Bahçeşehir içerisinde bulunan 14 villanın 220 haneli devasa konut projesine dönüştürülmesine karşı çıkan komşu inisiyatifi change.org/taksim Bahçeşehir Betonşehir Olmasın adresinde bir imza kampanyası yürütüyor. Bu projenin Bahçeşehir'in doğal dokusuna ağır hasar vereceğini söyleyen Bahçeşehir Komşu İnisiyatifi Birleşenleri herkesi bir araya gelmeye davet ediyor ve kenti savunalım, dayanışmaya tutunalım diyor Change.org Taksim Bahçeşehir Betonşehir Olmasın adresinde. Kaz Dağları'nın eteklerindeki Arıklı Köyü yakınlarında başlatılan Torium Uranium arama sondaj çalışmalarına tepki gösteren Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nin yürüttüğü Change.org Taksim Uranium istemiyoruz adresindeki imza kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Maden için tarım alanlarının ve sit alanlarının tehlikeye gireceğine dikkat çeken kampanya aynı zamanda bölgede her geçen gün radyasyon riskinin de arttığını vurguluyor. Bölge halkı, uranyum madenciliği dünyadaki en kirli endüstriyel uygulamalardan biri. Uranyum madenciliğinde gerçekleştirilen işlemler sonucunda açığa çıkan radyoaktif elementler toprak, su ve havaya geçer. Kanser hastalıklarına, bebek ölümlerine, akciğer, göz, deri başta olmak üzere çeşitli kronik rahatsızlıklara neden olur. Çok endişeliyiz. Uranyum madeninin aranması ve rezerv bulunursa işletilmesini istemiyoruz diyorlar. Şimdi yedek 22 binden fazla kişinin tarafından imzalanan kampanya ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir gelişme var. Bölgede yapılan uranyum sondajlarına karşı açılan davada STK temsilcilerinin ve köylülerin katılımıyla bilir kişi keşfi yapıldı. Davanın avukatları Altı Parmak, İlayda Kocabaş ve Deniz Öztürk'ün kişi heyetine söz konusu projenin çevreye vereceği zararlarından bahsettiler. Ayrıca bölge halkından bir kişi köylülerin havasını, suyunu, toprağını kirletecek madencilik faaliyetlerini istemediklerini dile getirdi. Davanın avukatları projenin kaz dağlarının ekolojik yapısına, tarım, hayvancılık ve zeytincilik gibi bölgenin temel geçim kaynaklarına yönelik zararlarının altını çizdi. Kampanya Change.org Taksim Uranyum istemiyoruz adresinde devam ediyor. Bankaların başta kömür olmak üzere fosil yakıtla enerji üreten şirketlere finansman sağlamaması için dumansız para sahası ilan etmesini talep eden İklim İçin 350 Derneği'nin Change.org Taksim Kirli Hesaplar adresinde başlattığı kampanya yönelik güzel bir haber var. Bir özel bankadan daha taahhüt geldi banka. Artık kömür yatırımlarının finansmanında yer almayacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından İklim İçin 350 Derneği temiz bir geleceğe katkı sunmak üzere yapılan bu açıklamayı olumlu buluyoruz. Ancak halen benzer açıklama yapmalarını beklediğimiz başka kurumlar bankalar var. İklim krizi çağında bankaların kömürü desteklemesi kabul edilemez diyorsan sen de şimdi harekete geç kampanyaya katıl diyerek çağrıda bulundu. Şu anda Türkiye'de 9 banka yeni kömür projelerine finanse etmeyeceklerine dair taahhüt vermiş durumda. Dünya genelinde ise Enerji Ekonomisi ve Finansmanı Analiz Enstitüsü'nün raporuna göre yüzden fazla ülkedeki finansal kuruluştan en geç 2050 yılı itibariyle net sıfır olma hedefini benimsemiş olan finansman kuruluşlarının sayısı ise 300'ü aştı Türkiye'den sadece 9 banka. Pandeminin ağır koşulları altında geçen 2020 ve 21 yılları arasında bile 77 küresel banka, sigorta şirketi, emeklilik fonu ve varlık yöneticisi ya mevcut kömürden çıkış planlarını revize etti ya da yeni çıkış planlarını açıkladı. Evet kampanya Change.org Taksim kirli hesaplar adresinde sürüyor. Siz de finansal kuruluşlara kömürden çıkın diyebilirsiniz Change.org Taksim kirli hesaplar adresinde. Ben Uygar Esmi ve Change.org özel haber programını derleyen... Nil Orman, Balpınar, Ebru Tepeler, Düşayar sizlere sağlıklı bir çevrede iyi bir hafta sonu diliyoruz.